Su'dan gelene hoş geldiniz ben Akkün İlhan ee, Havalar nihayet ısındı Şehrin gündüzleri uzarken geceleri kısalıyor artık Yağmurlar da azalıyor Sokaklarımızda da artık çeşmeler yok Olsa bile içlerinden su akmıyor Dolayısıyla havalar ısınıyor Yağmurlar azalıyor Ama sokak hayvanlarımızın bu sefer de susuzluk sorunu ortaya çıkıyor Bugün çok değerli bir konuğum var Hayvan hakları aktivisti Tolga Öztorun'la ...sokak hayvanlarının en temel yaşam haklarından biri olan suya erişim hakkından konuşacağız. Daha doğrusu konuşmaya başlayacağız. Çünkü daha konuşulacak çok şey var. Çünkü söz konusu sokak hayvanları olduğunda tek mesele su değil... Barınma, sağlık ve daha pek çok temel yaşam da beraberinde geliyor. Bunlarla ilgili çok büyük sıkıntılar var. Belediyeler bu konuyla ilgili neler yapıyor? Sivil toplumun hayvan haklarının sağlanması ve korunmasındaki rolü ne olmalı, nasıl? Gibi pek çok soruyu Tolga ile birlikte cevaplayacağız. Daha doğrusu Tolga cevaplayacak. <gülüyor> Hoş geldin Tolga. Hoş bulduk sevgili Hakk'ım. Evet şimdi sen aslında biraz senden bahsedelim istiyorum çünkü Hadi çok bahsedelim. çok çok ilginç bir hayat hikayen var senin. Aslında inşaat mühendisliği mezunusun ama sonra öğrencilik yıllarından itibaren böyle bambaşka çok güzel işlerle uğraşmaya başlıyorsun ve hala da devam ediyorsun. Sokak hayvanlarının yaşadığı sorunları dile getiren kısa filmler çektin, fotoğraf projelerinde yer Hı -hı. aldın, radyo ve televizyon programları gibi pek çok çalışmalar yaptın. Hı -hı. Ve 2010 yılında ben bunu izlemiştim. Seni daha önceden tanıyordum. Yani bu yeni değil. CNN Türk TV ve Sabancı Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen bir proje var. Bunda da işte hayvan hakları konusunda yaptığın çalışmalarla... ...fark yaratan kişi olarak seçildin. Ve küçük kısa filmleri oluyor değil mi? Bunu? Doğrudur. Bu sene 9. sezonundalar. Oo. Ve hala devam ediyorlar. Çok başarılı bir proje. Çok keyifli insanları bir araya getiriyorlar. Evet. Oradan çok güzel. O yüzden ilk sezonda... Fark yaratan kişisi seçilmek çok onur verici. İlk sezonda İlk mıydı? İlk sezondaydı. Harikasın, evet. evet. Ya daha pek çok yaptığın şey var. Hadi senden dinleyelim. Yani ben anlatmayayım bunları. İşte öyle anlat deyince de o kadar zor oluyor ki. <gülüyor> çok uzun süre hayvan hakları ile ilgili radyo programı yaptım. Evet. Ee, şimdilerde bir eğitim kurumunda çalışıyorum. Çocuklarla e, birebir daha yakınız. Aslında şu aralar iki tane... Çocuk kitabım var. Ee, Küçük Ahmet Hayvan Barınağı'nda bir tanesi. Biri de Latte Eve Gidiyor. Küçük Ahmet Hayvan Barınağı'nda Türkiye'de yapılan ilk e, hayvan barınağı nasıl köpek sahiplenir, doğrusu nedir anlatan bir e, atölye kitabı, bir etkinlik kitabı. İşte boyama hmm. yapıyoruz. E, çocukların nasıl köpek sahiplenebilecekleri, ailenin nerede durması gerektiğini anlatan bir kitap. Ee, sevgili Kaan güvercin çizdi ee, ve geçen sene maalesef Kaan'ı kaybettik o yüzden bize çok Kardeşim, güzel bir anı kaldı. Hmm. Bu senede e, Latte eve gidiyor yaptık. Latte'de bir sıçan gerçek hmm. bir hayat hikayesi e, laboratuvardan kaçan bir e, sıçanın hayat hikayesini anlattık. E, bir aile sahipleniyor ki gerçek hayatta da böyle. Hmm. Üzerinde e, parazit deneyleri yapılmış deneye tabi tutulmuş çok şiddet yaşamış bir beyaz bir sıçan. onun Hı. hikayesini anlatıyoruz. Çok Onunla güzel. da işte davetli olduğumuz tüm okullara gitmeye çalışıyorum. Yani kendi işimden vakit olabildiğim sürece. Senin ee, 24 saat sana yetmiyor. Ben o zaman neler gerçekten yetmiyor. O zaman gerçekten yetmiyor. Ama kitaplardan mesela şimdi haberim oluyor. Bildiğimi sanıyorum yani. O kadar çok işte uğraşıyorsun Hı -hı. ki ama hepsinde de hayvan hakları çok önemli yer tutuyor. Tek şey varoluş nedenim hayvan hakları. Evet. Yaklaşık 14 yıldır hiç e, bir hayvanı yemiyorum. Bence hani en doğru çıkış noktasının bu olduğunu inanıyorum. Evet. E, Birlerine ikna etme meselesi değil, en çok kendimi ikna etme meselesi Vicdani olduğuna mesele. inanıyorum. Evet. E, bu hani şey gibi geliyor bana. Sigara içen bir sigara bırakma terapisti, işte mutsuz evliliği olan bir evlilik terapisti olmak gibi bir şey. Hayvan haklarını savunuyorsanız hayvanları yememeniz gerekiyor. Hı. Çok net bir bilgi. Çünkü öbür türlü türcü olmuş oluyorsunuz. Ha. Siz e, kediyi, köpeği evet. kollayıp ineği yiyorsanız hmm. bu sefer türcü olmuş oluyorsunuz. Hayvan hakları olmuyor. Hayvan seçer diyorum ben onlara. Hayvan sever hayvan seçer. <gülüyor> <gülüyor> Ne güzel. Hayvan seçer, hayvan sever değil. Evet. evet. Ya şimdi az önce şu bahsettiğin öykü kitaplarında bu e, ya yani belki de masal demeliyiz fable demeliyiz bilmiyorum onda hani e, söylüyorsun ya bir hayvanın işte deney hayvanı olarak kullanılması ve ondan sonra tekrar işte bir, bir aile tarafından evlat edinilmesi Hı -hı. E, veya işte köpekler köpek barınağından nasıl alınacak çünkü ben şeyi görüyorum yani bu hayvan sever yani insanlar bile kendilerini işte hangi cins falan diye köpekleri kedileri soruyorlar en Maalesef. sinir bozucu şeylerden bir tanesi i̇şte hayvan Hı -hı. seçer hayvan seçer tür de seçer Hı -hı. E, cins de seçer Maalesef o şekilde Evet şimdi e, Peki birazcık böyle hani sudan su gelen mevzusuna, evet. Evet, Su mevzusuna Konumuz su <gülüyor> evet. Böyle Ay acaba hakkında ne konuşuruz diye düşünürken e, Catherine Pinkett'in e, İstanbul'un köpekleri diye bir kitabı var e, Yapıkredi Yayınlarının evet. çok çok başarılı bir kitap. Çok e, ilk okuduğumda çok üzülmüştüm. Neden e, benim ülkemin sokak hayvanını bir Fransız kadın inceliyor? Neden benim aklıma gelmedi diye? O kadar m, geniş bir araştırma yapıyor ki kart postallardan, e, kütüphanelere, eski yazıtlardan alıyor konuyu ve günümüze kadar getiriyor. E, orada. Binaların üstlerinde, işte çeşme kenarlarında, e, binaların tepelerinde, mezarlıklarda, kuşlar için, e, sokak hayvanları için sulukların yapıldığı görülüyor mimaride. Evet, çeşmelerde mesela bunun Hep, spesifik bir adı bile vardı. E, hatırlamıyorum. Çeşmelerin hepsinin altında sokak hayvanların içebileceği bir alan yapılıyor. Biz şimdi kapıların önüne koyduğumuz e, su kaplarını bile ne acıdır ki ben evimin oradaki su kabını e, zincirle elektrik direğine bağlıyorum. Evet. Çünkü insanlar Hı -hı. alıyor ve atıyorlar. Yani, yani Böyle bir evet. nesilken şimdi bir su kabına bile tahammül edemez hale geldik ki e, programın başında dediğim gibi su bir hayvanın en temel hakkı. Evet. Yani, sevilmeyi karnının doyması, barınmayı geçtim sadece su. Evet yani susuz hiç yani çok kısa bir süre yaşayabiliyor. Aynı insanlar gibi hiçbir farkı yok Hı -hı. yani. Bizim sokağımızda mesela öyle değil yani ben genelde şu dört diyorum ya beş litrelik pet şişeler oluyor Hı -hı. ya. Onları ben bir yerlerden bulup sonra kesiyorum suluk haline Hı -hı. getiriyorum. Benim gibi yapan birkaç tane daha hayvansever var. Ama bizim sokağımız genelde öyle yani kurtuluştan bahsediyorum evet. dereceler sokak. inanılmaz güzel hayvanlar rahatlar bir de tam böyle şey bizim bahçe gibi bir alanımız var. Hı -hı. Büyük bir bahçe. Dolaptarıya doğru inen vadinin bir kısmı. İnerken biliyorum. sol biliyorsun değil mi Hı -hı. oraları? Oralarda hayvanlar en azından hani her türlü ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Ama böyle çok az yer var artık maalesef. E, Tabi belli semtlerde biraz sosyo ekonomik e, durumla alakalı insanlar kendileri geçinemezken kendi çocuğuna yemek su bulamazken işte evet. sokak hayvanını düşünmek istemiyor. Buradaki bilincin çok erken yaşta başlıyor olması lazım. İşte hani eğitimin içinde olsun diye çabaladığımız şey bu belki de. Çocuğun ekstra bir şey yapmasına gerek yok. Bir hayvanın ya da bir insanın ya da bir canlının suya ihtiyacı olduğunu kabullenmesi gerekiyor. Evet. Hı -hı. Nasıl evdeki çiçeğe su veriyorsak. ...çocuğumuza su sokaktaki hayvana da suyu sağlamak zorundayız. Çünkü suyun başını biz kestik. Evet. Onlara su verebilecek hiçbir yer yok. Yani eskiden çeşmeler, göller, sulak alanlar Hı -hı. vardı. Şimdi ne yeşil alan kaldı ne başka bir şey. Dolayısıyla yani bu bizim boynumuzun borcu Kesinlikle. diye düşünüyorum. Yani bu iyi insan olmak gerekmiyor. Bu sadece insan olmak gerekiyor bunun için. Evet. Yani biz sonuçta biz de bir birer hayvanız Hı -hı. yani. Bizim akrabalarımız bu hayvanlar. Ben öyle düşünüyorum. O nedenle hani... ...insana yardım edince hayvana düşman olmak gerekmiyor. Genelde bu tip şeyler söyleniyor ya mesela bir yemek koyuyorsun. Buraları kirletiyorsunuz. Koymayın diyor. İşte insanlara yardım edin önce falan. Ya insan çok, hayvan fark eder mi? O kadar mi çok duyuyoruz ki bunu. İşte aç çocuklar var. E teyzeciğim sen e, de aç çocuklara de yardım et. Duyur. Ben de hayvanlara edeyim. Öbürde bir başkasın. Şey evet. Yani hani sen yardım etme, o yardım etmesi. Peki ne olacak bu hayvanlar? Evet. Sonuçta burada yaşamayı bu betonun içinde yaşamayı onlar seçmediler. Evet. Biz gelip evet. onların yeşil alanının üstüne konuşlandık ve biz onların e, yaşam alanlarını işgal ettik. Evet. Önce yaşam alanını işgal ettik sonra suyunu işgal ettik. Daha sonra sağlığına kadar e, varıyor yani hiçbir zaman istemiyoruz onları. Evet doğru diyorsun. Yani tabii e, hayvanseverler de var yani hatırı sayılır miktarda Allah'tan sayıları da çoğalıyor. Peki bu belediyelerin parklara yerleştirdiği suluklar falan var. Bunlar iyi niyetli çalışmalar gibi görünüyor da acaba... Hani sayıca ve dağılım olarak yeterliler mi? Az olduğunu orada. düşünmüyorum ama düzgün takip edilmediğini düşünüyorum. Burada gene belediye artı gönüllü ağı çok önemli. Çünkü belediye işçisi bunu zaten maaşını aldığı işin bir parçası olarak yapıyor. Yani bankın yerinde olmasıyla su matiğinin yerinde durması aynı şey onun için. İçinin pis olması, suyun olmuş olması, olmaması önemli değil. Su makinesi orada duruyor mu? Ama suyu ulaşmak değil onun derdi. Suyu ulaştırmak değil. Burada evet. iş tamamen hayvanseverek kalıyor. Çünkü yoldan geçen adam oraya sigarasını da atıyor. Elindeki çöpü de onun içine atıyor. Evet, Biz çok mümkün olduğunca şeyler. onları temizliyor olmak gerekiyor. Hayvanlar da insanlar gibi sadece taze su içebiliyorlar. Bayat diyosunu, birikmiş suyu içemiyorlar. Yağmur suyunu içemiyorlar. Dolayısıyla temiz su olması gerekiyor. Dolayısıyla Hı -hı. bunun sık sık kontrol ediliyor olması gerekiyor. Bir makineye de gerek de yok yani. Demin dediğin gibi bir pet şişe ya kesip evet, evet. yani hani herkesin yani çok şey... ulaşabileceği bir şey. Tolga sen şimdi söylerken e, o kadar haklı buluyorum ki seni yani. Çünkü ben de bu işlerle uğraştığım için. E, şimdi belediye ne yaparsa yapsın, devlet ne yaparsa yapsın. Eğer insanlar bunun takibini yapmıyorsa hakikaten o iş yürümüyor zaten. Yani Mahalle kültürünün yapacağı içinde bu yani. olması gerekiyor. Zaten e, belediye sokağındaki hayvanın e, sağlığıyla ve barınmasıyla... E, mükellef durumda. Sağlık su hakkı da sağlık. Aynen e, öyle. Yeme içme e, barınma ve sağlığını sağlamak zorunda. Yani Hı -hı. belediyenin sizin sokağınızdaki köpeğin e, kuduzasını yapmama lüksü yok, onu kısırlaştırmama lüksü yok, ona yemek ve su vermeme, onu barındırmama lüksü yok. Sadece Hı -hı. neyi nereden isteyeceğinizi biliyor olmak gerekiyor. İyi bir vatandaşı, sorumlu bir vatandaşı olmak lazım ve bilinçli olmak lazım. Maalesef yani. ki e, hayvan hakları ülkemizde kabahatler kanunun içinde, Türk Ceza Kanunu'nun içinde değil. İşte bu Hı -hı. radyo stüdyosunun içinde sigara içmekle bir köpeği öldürmek, özellikle sahipsiz bir köpeği öldürmek. Neredeyse aynı suç sayılıyor inanılmaz, kanuna. İnanılmaz gerçekten. Bunları da konuşacağız hı hı. Tolga ama şimdi bir müzikle ara verelim mi? Süper İkinci. Olur. Ne dinleyeceğiz? Şimdi Eva Cassidy'den dinleyeceğiz. Wade in the Water. Süper. That yonder dressed in white Wain in the water Must be the children kestiden dinledik Made in the Water ve konuğum Tolga Öztor'un hayvan haklarını konuşuyoruz ama hayvan haklarından özellikle de suya erişim hakkını Hı -hı. çünkü e, inanılmaz sıcak oldu havalar bir anda oldu bir de ve hayvanların şu anda bir sürü sorunu var tabii ama en önemli sorunların başında da susuzluk geliyor. Bununla ilgili konuşuyoruz ama hepsi birbirine bağlı değil mi Tolga? O yüzden hani başka tabii, tabii, şeylerden hakların, de bahsedeceğiz Hakların şimdi. tamamı bir zincirleme. Bir de işte sokak hayvanının su hakkı deyince işte bugün buraya gelirken kiminle konuşsam eş dostu arkadaştan iş yerinden herkes kedi köpek olarak algılıyor. Oysaki evet, ki evet. karganın, gelinciğin, kirpinin işte kaplumbağanın hala İstanbul'un çoğu yerinde yaşıyorlar. Sincap bile var. Sincap bile Bizim var. Doğru söylüyorsun. Bizim Sincap evet. vardı yani. iki senedir görüşmüyorum kendisiyle. Yok ordunu çünkü. Ama hakikaten öyle. Şimdi e, baktığımız zaman hayvanlar kent hayatı içinde barınma sağlık haklarından da büyük ölçüde mahrumlar. Bununla ilgili İstanbul'daki mevcut durum nedir? Biraz böyle hani yerel yönetimler, hükümetin temel görevi ne olmalı, ne yapmalı? Biraz böyle genel olarak bunlardan konuşalım mı? Konuşalım tabii. E, şimdi Belediyelerin görevin içinde hayvanları koruyor ve kolluyor olmak. Ama e, bu gönüllü ağını kurmadığınız sürece, sokağınızdaki köpeği takip etmediğiniz sürece, belediye kanunen e, bir köpeği bulunduğu noktadan almak zorunda, bir köpek de değil, bir sokak hayvanını bulunduğu noktadan almak, kısırlaştırmak, aşılamak ve tekrar aynı yere bırakmak mecburiyetinde. Bu hmm. tüm büyükşehir belediyeleri için geçerli. Hmm. Eğer siz bu hakkınızı bilmiyor ve köpeğinizi sormuyorsanız, köpeğin akıbeti gerçekten... Yani. Yani e, kim bilir nereye gidiyor ama siz bu kuralı bilip e, belediye ben köpeğimi takip ediyorum önümüzdeki hafta köpeğimin getirilmesini istiyorum kedimin getirilmesini istiyorum diyorsanız getirmekle yükümlü ve bunu hemen yapıyorlar. Evet yani yaptıklarını biliyorum ben bir kez mesela bir martıyı götürmüştüm Hı -hı. ancak maalesef martıyı kaybettik iki gün sonra aradığında şey dediler öldü dediler. Büyükşehir yani. Belediyesi'nin e, kuşlarla ilgili bir çalışması yok. Hmm. E, gönüllü İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde gönüllü çalışan Arkadaşlar var e, Beylikdüzü Barınağı e, Büyükçekmece Barınağı Destek olmaya çalışıyor Ama genel olarak kanatlarla ilgili bir sıkıntımız Var yani diğerlerine göre biraz daha zor şeyi. Yani bakımımız zor Bakımı Bununla zor alana ihtiyaç mu? var e, Uzmanlık yok evet. e, Türkiye'de biliyorsunuz ki veteriner hekimlerde Uzmanlık çok zor evet, şey. evet. Sadece yani köpek şey, yani ondan evet, ibaret veya işte veya şey, şey, inek hayvan gibi, ha, ha evet. hayvanları aynen evet. Yani şimdi senin e, yine çalıştığını biliyorum belediyeyle birazcık Hı -hı. da ondan bahsedelim, mi? bahsedelim. Orada çok büyük tabii. işler yaptın çünkü. Çok çok uzun söyledir. E, Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı gönüllüsüyüm. Herhalde 15 yıl civarı oldu diye düşünüyorum. Zaten Hı. 18 yıllık, 19, ha, yıllık, diyecektim, kaç bir yıllık, 19 yıllık bir barınak. 19 yıllık bir barınak. dönüm ki biz her sene orayı Böyle bir gün her yer yedi kule hayvan barınağı olacaktır fikriyle <gülüyor> biraz biraz etrafa yayılıyoruz. 3000 köpek var. E, 250-300 tane engelli kedi var. Artık belediye tam anlamıyla kabullenmiş durumda. Gurur duyuyor durumda. E, i̇çinde artık bir kafesi var. Çoluğunuzla çocuğunuzla her pazar branca gidebilirsiniz. Okullar geliyor. E, bu sene 4 May şey 4 Ekim'de yaklaşık 60 okul ...ağırladık. O kadar çok insan geliyor. Müthiş gidiyor. bir şey gönül rahatlığı ile herkesin gidebileceği bir nokta. Ee, onun dışında işte Üsküdar barınağının durumu kötü değil. Ee, yani en şişlinin nasıl? Şişlinin Oğlan? çok iyi. Şişlinin ufak ben bir rehabilitasyon gitmişim. merkezi var Hı. İplikçi'de. Ee, barındıramıyorlar. Ancak rehabilite sürecinde kalıyor orada. Hı. Sonra sokağa salıyorlar ki en çok istediğimiz şey Hı. hayvanların barınakta olması değil. Tabii ki tabii sokakta ki de, evet. olması. Ya da Çünkü... sahiplendirilmesi. Aynen. Tabii. Aynen Çünkü hani esaret sonuçta bir barınak ne kadar iyi olursa Olsun hayvanlar esirler. Tabii. Bir orada. de çok kalabalık oluyor falan. Maalesef. Ve düşünün işte 8 dönümde 3000 köpek var. Evet, inanılmaz. Ne kadar bir özel alan kalmış olabilir ki. Tabii doğru diyorsun. Peki kule nasıl bu noktalara geldi? Biraz anlatsana. Senin emin ee, büyük çünkü. Orada böyle çok efsane bir kadın var. Meral Olcay diye. Ucundan kıyısından bulaşmış herkesin tanıdığı sihirli bir kadındır. O böyle bir gün geçerken bir arsada 10-15 köpek görüyor ona yemek verirken öbürü geliyor ona yemek verirken öbürü geliyor zaten belediyede çalışan bir mimar işte orayı çeviriyor burayı çeviriyor derken bir gün orası barınak haline çok dönüşüyor çok güzel bir mimarın eli değmiş evet bir, bir kadının elindeymiş olması daha sonra tabi iş popülarite geliyor Hı -hı. Belediye bundan e, faydalandıkça fark ediliyor ki bu aslında e, o kadar da zor bir iş değil, belediyeye yük olabilecek bir iş değil. Çünkü Hı -hı. siz o barınağı ne kadar popüler hale getirirseniz yardım o kadar çoğalıyor. Ha, onu diyecektim yani nasıl bunlar finanse ediliyor diye soruyorum. Biz ufak bir ya. dernek kurduk içeri, Yedikul Hayvan Dostları Derneği. E, bazı çalışanların hmm, ücret karşılığını biz karşılıyoruz, bazılarını da belediye karşılıyor. Ee, tabii sayı arttıkça yeni insanlara ihtiyacımız oluyor, yeni hekime ihtiyacımız oluyor. Hı hı. Böyle döndürmeye çalışıyoruz. İşte aralarda kermesler yapıyoruz, bağışlar topluyoruz. Çok güzel. Sosyal medyadan, yani sosyal medyadan takip medyadan, edebiliyoruz evet, değil mi? Evet, insanlar. ...hem Instagram'dan hem Twitter'dan hem Facebook'tan... ...Yedikli Hayvan Barnağı diye aratırlarsa çok rahat bulurlar. Çok güzel. Ya bu kısırlaştırma konusuna gelmek istiyorum da... ...yani o kadar şey fikirler var ki... ...biliyorum sen bunu belki 150 bininci kez anlatacaksın ama... Seve hakikaten... seve 150 bin kez daha anlatabilirim. <gülüyor> yani kısırlaştırma konusunda hala benim ikna edemediğim insanlar var. Bu nasıl bir şeydir? Niye bu kadar zor buna ikna etmek... Bir de sen söylesene. Ee, çok net bir bilgi var. Eğer kentteyseniz ve hayvan sokakta yaşıyorsa kısırlaştırma dışında hiçbir şey yapma şansımız yok. Ben de isterim ki güzel güzel doğursunlar, ağaçlara minik çıksınlar minik olsun ama öyle bir ortam yok. Arabaların altında kalıyorlar, hepsi hastalanıyor, zulüm görüyorlar. Dolayısıyla kısırlaştırmak hayvanın hem sağlık sal açıdan ömrünü uzatıyor. Hem annenin ömrünü uzatıyor. Aynen. Hem de yeni ve sahiplenilmeyecek yavruların olmasına engel oluyor. İlk bakışta evet vicdansızca gibi gelse de köpekler ve kediler insanlar gibi işte Rex ile Lady birbirine aşık oluyor da hadi çocuk yapalım demiyorlar. Bu <gülüyor> tamamen doğal bir içgüdü üreme içgüdüsünden öteye giden bir şey değil. Dolayısıyla o duygusal bağ yok aralarında onların. Hadi evlenelim de çocuğumuz olsun durumu olmadığı için kısırlaştırma çok ideal bir şey onlar için. Evet. Yani bir de şey var o doğan yavruların hepsini onların çocuklarının çocuklarını acaba sahiplendirebilecek Mümkün misin değil. kardeşim Mümkün yani değil. kısırlaştırmaya karşıyım diyorsun ama yani niye böyle? İşte, sadece karşıyız. Evet. Yani karşıyız da ya ne neden? yapıyoruz bir çabamız var mı? Yok. Herkesin bir sokak hayvanı için yapabileceği bir şey var. Kimi çeviri yapar kimi eski gazete toplar kimi gider gönüllü çalışır kimi mahallesindekini besler ama herkesin yapabileceği bir şey olduğuna inanıyorum. Ya şunu bile düşünüyorum hani verecek yiyeceği suyu olmayan bile en azından bir kedinin bir köpeğin kafasını okşasın. O kadar hoşlarına gidiyor ki yani o hayvanlar da en az bizim kadar diyorum. En az bizim kadar e, sevgiye ve ilgiye muhtaç, dokunulmaya muhtaç ya bu hayvanlar. E, zaten o sosyalliği kaybettiklerinde işte esas kabus o zaman başlıyor. Bizim barınakta bu kadar kalabalık ekiplerle çalışma sebebimiz o. Sosyalliklerini Hı. kaybetmemeliler ki yuva bulma ihtimalleri hep olsun Hmm, biraz açıklar mısın e, onu? Çok gönüllüye ihtiyacımız var. Çünkü sevecek, dokunacak, yemek yedirecek. E, işte çok fazla ev eşyasına ihtiyacımız var. Çok fazla içeriye koltuklar vesaireler koyuyoruz ki e, adaptasyon hmm. sürecini yitirmesinler diye. E, çünkü evinize götürdüğünüz bir köpek evinizin içine uyumlu olmazsa birlikte yaşayamıyorsunuz. Evet doğru. Yüzden... Hiç bu şekilde düşünmemiştim. Çok güzel bir şey söyledin. Yani bu farklı bir şey gerçekten. Ama hakikaten yani bizim kadar sevgiye ihtiyaçları var. Ben hatta daha fazla olduğunu daha düşünüyorum. Daha fazla çünkü, çünkü... çok daha duygusal e, insan, varlıklar. İnsan en nihayetinde e, iletişim kuramayı çok iyi bilen bir canlı. Sen kuramazsa ben de kuruyor. Ama evet. hayvanlar için o şey yok. Maalesef hani sana gel geliyor itekliyorsun bana geliyor ben itekliyorum. Ve en nihayetinde Hayvan şey... Hayvan vazgeçiyor artık. Aynen yani. öyle. Ve bize muhtaçlar maalesef o noktaya getirmişiz dünyayı. Bugünden nereden baksan Ekim'in sonuna kadar... E, cayır cayır bir hava yaşanacak. E, hani hiçbir şey yoksa sadece suyla bile hayatta kalabiliyorlar. Çünkü ufacık bir ekmek yese hayatta kalabiliyor. Ama suyu Aynen. kompansiye edebilecek hiçbir şey yok hayatlarında. Hiçbir şey yok kesinlikle öyle. Peki şimdi e, hayvanların temel yaşamaklarını yerine getirmek ve korumak için vatandaşlar olarak bizler neler yapabiliriz? Şimdi aslında bir parça anlattım hmm. bunları ama. Daha böyle net bir şekilde hani şöyle yapın böyle yapın işte şuraya üye olun, gönüllü olun Vallahi ne o kadar çok dernek var ki ben derneklerin çoğunun atıl olduğuna inanıyorum ne yazık ki. Doğru, Doğru insanların bir araya gelip bir şeyler yapmaya çalışıp sonra birbirleriyle zıtlaşıp yeni bir tane kurma. Bir koltuk savaşı, bir iktidar savaşı olduğuna inanıyorum. Eğer gerçekten keşke getirseydim, bir geçtiğimiz senenin kayıtlı hayvan hakları dernekleri sayısı. E, nın tamamını görünce yani bu ülkede hiçbir sorunun kalmaması lazım <gülüyor> hiç öyle değil işin gerçekten <gülüyor> miktar, çok aşağı miktardı çok musun? hatırlamıyorum ama çok çok büyük miktardı e, gerçek bir bilgi olamayacak kadar çoktu evet. dolayısıyla e, tabii ki herkes istediği yere üye olabilir ama bence en kolayı bireysel çalışma olmak sadece kapınızın önündekine e, yaşam sağladığınızda zaten bütün her şey düzelmiş oluyor. İşte besleme odakları var. Mahallelerin çoğunda var. Hiçbir şey yoksa çöp konteynerinin kenarına koyacağınız bir mama onun hayatını çok çok kurtarıyor. Evet. Ee, i̇şte oraya koyacağınız bir su, arabanın altına kapının kenarına koyacağınız bir su çok onun hayatını kurtarıyor. Ne kadar evet. yeşillendirirsek, ne kadar ağaç Mahallemize ha. koyabilirsek onlara evet. barınabilecek o kadar yer elde ediyoruz. Sosyalliklerini kaybetmezlerse çocuklarla iletişim halinde oluyorlar. Karınları tok olursa kimseye agresyon göstermiyorlar. Hayır, hayvanların ve... zaten bir agresyon gösterdiği falan yok ya. E, aç kalırlarsa şey... göstermek zorunda kalıyorlar. Evet, Çünkü yani, çeteleşmenin bile... sebebi aç kalmak. Birlikte hareket etmenin sebebi kendilerini e, güçsüz korumasız hissetmek. Evet. Bütün bunlara engel olunduğu zaman gayet rahat e, bu problemler çözülüyor aslında. Evet ne güzel söyledin. Bir de şunu <gülüyor> altını çizelim. Yeşillik bizim için de geçer, e, e, gerekli bir şey. Hani park istiyoruz bunun için de istiyoruz. Yani hayvanlar için istediğimiz her şey aslında insanlar için de istemeliyiz. Daha çok yeşil daha fazla böyle e, su kaynağı olsun Kesinlikle. istiyoruz. De. Kentimizde. Peki Tolga programın sonuna geldik. Nasıl bir anlayamadım. ya çok çok hızlı geçti gerçekten çok teşekkür ediyorum ben çok teşekkür geldiğin ediyorum, için evet Sudan gelen de bu haftalık bu kadar olsun görüşmek üzere Sudan gelen Suya Doğanın Bilimin Sanatın Edebiyatın içinden bakmak. Hazırlayan ve sunan Akgün İlhan